Fakir'in e, Bu İçimde bir kanaat var ki Bu pek anlaşılmadı Daha Bir şüpheler Oluştu Şimdi e, Kırılardan e, beri Bir yana geldiğimiz bir şey Başka bir boyutu <gülüyor> yani, Bu için bu Bu derste Cemre Parkı, Park Peçemi bu hafta da Ceren Tekeray kontrol zamanı. Bakalım neler olacak. Buradan koku geliyor. Bizimki mi sütü? Apartman sahibi senin konuşmuştu gibi. Bu için bu parkistleri teklif edecektim. Albornozu dışarıdan giyebilirsin. Ondan çıkabilir ya. Burası mesa oluyor. Parkeden çıkabiliriz. Görüyor musun? Buradan gelmiyor. Dışarıdan geliyor. Dışarıdan. Yanık kokusu var da dedeciğim onu. Yanık kokusu var. Yanık yanık kokusu var da bir kablo mu yanıyor acaba? Yok yok kablodan. Şeyden ya. Dışarıdan. Hiç almadan geliyor. Dışarıdan geliyor. Bu apartmen. Şöyle bugün kokun karmaşık. Evet. Ama aslında e, bize de yakın olan bir mevzu. Bu gibi Tazofu temel kaydırı bilmez ise Tazofu da ileride göreceğiniz bahsede birçok da pek aklımız ermez. Yani e, dinlemiş oluyoruz. Belki bir an aklımıza kalın, sonra çıkar gider. Bu Tazofu ana, ana mevzularıdır bunlar. Mesela Allah yakımcı neseler, partijen, dahil edip var ise, bunları e, bilmemiz ya en küçükte paralı para, para, kaybını yazın ki, daha sonra bunlara hayır gelse, yap emekte koşusuna gider, yeniden başlamış oluruz. En çok bunun bu metoduyla yeniden ele alır. E, Ama şu bir noktada var ise. Sözcüğün sualleri daha şu, bunu sorabilirsiniz. Onun için bu metni tekrar Park ve cem. Park kelime manası ayır. Yani şurada kaç kişiye de birbirine parklısın. Tabii bakın, ne parkı, ne parkı zeka görüyor. Çünkü mark Bu park. Ama tasarımda Fark şu, Allah'ı halktan ayrı Hakkı halktan ayrı Tabii ki öyle bir, bu farktır. Şimdi bir yerde Allah var, bir yerde kul var. Tabii ki ikisi bir değil, ikisi bir çok farklı şeyler. Hak yaratan Allah yaratan ku yaratılan. Hı. farklı şeyler. İkisini birbirinden ayırt etmek lazım. Eee hak ibadet eden Allah'a ibadet edenin çok farklıları var. Bir de ceham var. Ceham. bir ayet toplamak şey. <gülüyor> Evet, işte kelime bakımında, eskide insanlar daha cihahil falan, topladığını ne çıkartmayı bilmezler. Rakamı yazar, abi şunu diye, icemi diler, toplayma, i̇şte, matoloji bildirir Fakat şimdi edebi dilin kullandığı kelimeler aynı olmakla beraber, o da soğuklu dilde bu aynı kelimeler başka manalar kazanır. Ee, e, hak dilinde bir her gün kullandığımızda fark bir, Her şey bilmek fark eder. Dünyada birbirine benzeyen bir kişi yoktur. Allah'ın gücü o kadar ki şimdiye katayı yaratdığı şeylerin hiçbiri birine benzemez. Ve bundan sonraki yaratacakları da geçmişlere de benzemez. Geri çekil birbirine benzemeyle, Allah'tan biz her an başka bir şeyindeyiz, başka bir haldeyiz de. Başka bir halde olduğunu göre, yarattıkları da başka halde olacaktır. Evet. Onun için Allah insanın tarihin başlayan, yaratılış başladığından beri ne yaratmışsa ta kıyamette en son yaratacak kadar hiçbir şey bile Hepsi ayrıdır. Kar taneleri öbürlerinden farklıdır. Şüphiyat'ın kar taneleri öbürlerinden farklıdır. Park bu. Allahla kul arasında, Allah Allah'tır, kulda kulda, Allah ibadet edilendir, kul ibadet ederdir. Cem ise, dediniz ki toplama. Burada pek tasavvufi bir cem nedir? Tasavvufi cem nedir? Hı. Bütün varlığı kainatta mükemmelat dediğimiz ne varsa, varlık canlı, cansı ne cansız, dünya varte canlı. Cansız bir şey yok ya. Bir e, halk biliminde cansız, de taş kainemine şeylerde, bunlar bunlarda da canlılar, bunlarda da cemati topladı. Bunlarda bunlar da yapaylı yaratılmışlar dedi. Bu ne? Bun ne de oluyor? Yapılıyor. Onlar Allah'ın bu zuhurundan da olduğunu bilmez. Allah orada öyle zuhur ediyor. Demek ki bu da, bununla yaratılanlar da Allah'tandır. O zaman Allah'tan var, bir şey değildir. Haşa Allah değildir. Haşa Allah değildir. Allah'ın yarattıkları, Allah kendinden yaratıyor. Allah, biz seni topraktan yarattık, çamurdan, hani balçeden pis bir kokulu, <gülüyor> ağır kokulu bir çamurdan yarattık ama kendi ruhumuzu se nefretti, verdik diyor. Allah geldi nefesini bize verdiğine gelen, Allah'tan ne gibi vasıflar varsa hepsi bu nefeste var, mevcut, O bize nefreti verildi. Yani bizim için de Allah'tan parça var. Ama Asla biz o değiliz. Ondan bir parçayız kalmazız. Bizde bir parça Allah'lı pas var. O kadar ama haşa biz o zat değiliz. Şimdi Allah kendini neyle gösteriyor? Allah'ın hilleri var sıfatları vardır, vardır. zatilettir biz Allah' zat olarak görebilmemiz asla mümkün değil o bu dünya kötüleri göremezsin, göremesisin sadece hissedersin varlığını hissedersin bu varlıkta da e, ı Hüsna dediğimiz Allah'ın isim va meydan gelmiş Allah'dır basıpları bu iyiye, vasıfları, denir, Allah da okul okuyan vasıfları vardır. Biz bu bu vasıflar Allah'ı bile bildiğimiz kadar hissedebildiğimiz kadar Hı -hı. biliriz. Fi Allah tanrı, evet, fi sıfatların müstapatların sıfatlarda sıfatları. İsmi Allah olan, o yüce varlığın, ona varlık diyemeyiz. Şimdi diyelim de, sonra varlık diyemeyiz. O büyüğün, o büyük gücü e, tezahürleridir. İsmi, Esman is, Hüsna dediğimiz, o Kuran-ı Kerim'de ancak 99 tanesi bize verilmiş ama aslında sonsuz sayılı olan Esman-ı Hüsna'ların cezaevrinden ibarettir. Ee, Allah bize 99 dokusana demiş ama hemen arkasındaki bir Hayır. ayette bütün güzel isimler Allah'ın sefaklar demiş, işi kestirip atmış. Demek ki bütün güzellikler Allah'ın ne? Allah'ın çirkin bir tarafı. aşağı yoktur. Bu yaka itiraz var mı? Çeker? Yok. Bütün bu, Kâhinatın ve kâhinatın e, e, içinde ne varsa hepsini cevedip toplantın bunu bu Allah'ın bir zuhurudur, diyeceğiz. Hı. Allah tarafından ne kadar getirmiştir diyeceğiz. Bunun şöyle bir tarife bakın, Hı. terim bakımdan yani tasar bakımdan bütün varlığı Tanrı'nın. Şimdi fakir tadın kelimesine ben soğuk bakarım. Hı. Mâbûd derimler, ibadet edilen, onun, onun adı da Allah'tır, Allah o yaratıcı hı? adıdır. İsmin nasıl bizim Atâşşafat ve Ahmet'e mesela, onun adı da Allah. asıl o, o yaratıcı var olan Mâbûd, o, Mâbûd ibadet edilemektir. Hastası, işte, kelime kötü, öyle gelir. Allah'ın zuhuru bilip, Öyle görmek, Allah orada kendini öyle göstermiş, öyle bilir. Varlıkta da Allah'ta cem edip bütün varlıkları Allah'ta kesret ve vahtet. Çokluğa kesret denir. Varlıkta kesrettir. Dünyada sayısız varlık vahtet. İnsanlar, ayvalar, bitkiler, taşlar, topraklar, denizler, havalar. Bunların hepsi kesret, varlıkta Bunun ne? hepsi... Birisi Allah'ın zuhurudur, Allah ne var? Hepsi ortaya koymuş orada, Bunlara Allah'tan bileyim ve Allah'tan başka da hiçbir varlığım olmadığını gibi. Madem ki onlar Allah'tan olan, Allah'tan başka bir sanırım. Bunu da anladık mıydı? var olan, halen, var olan ve var olacak olan da, şimdiden var olan, halen var olan ve var, bundan sonra var olacak olan, sadallattır. Biz, biz neyiz? Biz, yaratılanların, asli varlıkların bulunduğu yerden dünyada olan yansımayız, yansımayız, gölgesiyiz. Asıl bizim şeyimiz, ayağını dediğimiz bir yerde. Yani bu Ayasap'ta Allah'ın fikrinde, e, içinde. Var mı şimdi? Allah'tan başka her şey halidir. Tek var olan odur. Biz kendimizi bazen biz haliyiz. Yani bütün İçerisinde, dünyanın hikayenatiği yazısından son son zamana kader olan bu, bu, bu bilinmeyen zaman içerisinde bir an bir an an an zaten her an ölüp ölü, ölü diriliyoruz her Çok an ölü diriliyoruz. daha eşmişte mino'dan meshibete hadi tipini kütla geçiyor. Bir şey, Çıra aldı, Hazreti Pişman, çıra aldı. Şimdi çıra baktı, geçti, işte belki kirayı hiç de görmeyenler var Bir elinde ampul bir lamba. Yaktırır. Bunu şöyle bir çevir. Ne? Ne Bir daire görürsünüz. Hiç bitmeyen bir daire, son başı olan bir daire görüyorsunuz. O dairenin ki bir yerdeki o anıdır, anki insan, bir oradaki andır. Ve bunun temafisi, zamanı meydan İşte bu sonsuz zaman içerisinde, yani bize göre sonsuz zaman içerisinde bizim hayatımız orada gördüğünüz bir andır. Evet, evet, evet, peki, Zaten evet, deniz dalgasının denizde sonsuz dalgalar var. O dalga içinde bir, bir dalga, bir çapk kalmazsadır. Bizim dünyadaki varımız budur. Dedi ki Allah mahkidir. Biz bir daha faniyiz. Daha mı <gülüyor> geliniz gidiyoruz. Ne bakımından? Ruhlara baki. bu yani ruh, Allah'tan olduğu için baki ama gücü evet. topraktadır. Topraktan hasıl olur. Toprak şey olacaktır. Zaten, zaten mühim olan da toprak evet. Ve bu faniye varlık video yok olacak. Bu varlığı. Ruhu bedelini ayırmak lazımdır yok yok olan yok olacak hükmü nedir geçer gider zaten Kur'an-ı Kerim'de e şöyle bir ayet gelme var yeryüzünde bundan her canlı yok olacaktır ancak azamet ve ikram sahibi olan Allah baki Allah baki Göreceğim ben şimdi. İşte işte. De ki, benli kime yerken, Fark, halkı Allah'tan ayrı bilmektir. Öyle O, Allah'tır. Yaratandır. Yaratıcıdır. Kendisiyle ibadet edenler, Hak, ibadet edendir. Yaratılandır o yaratan da tabii ki bak bak Ve o Allah bu böyle namaz kılarken kimi ibadet ederiz Allah'a ibadet ederiz Allah ulul ubideye sahip kişiye eee ubideye sahip kişiye yani, ubideye kulak ibadet eden ubudiyet. Bir Allah'ın kulubiye Ubudiyyat basıkları ayrı, Ubudiyyat basıkları ayrıdır. Bunlar farklılık, dondurum, dondurum yani. Tevhidin, şimdi bir de tevhid vahdet vardır. Madem her şey onun yaratması, onun onun yaratmasıdır. O, bu Hidiyarap Bey kendine bir şey verdi, demek ki orada, ondan da yani bizde de ondan bir, bir parça vardı. Madem ondan geldik, onun nefesiyle var olduk, ben sizi topraktan yarattım, çamurdan yarattım, yani pis bir çamurdan. Ama kendi nefesinde, kendi nefesinde her şey, şimdi bu, kendi nefesinde şöyle bir şey diyeceğim hepinizi tıbbi tecrübesiyle insanlar sınıfı biliyorsunuz. Bir hastanın nefesinde o hastalığı bütün tembosa var mı? İnsan ne kadar hastalık varsa o insanın insana var barmır. Mesela kapuruğunda dışarı atkını şey diyeceğim o onu bant eder. için insan nefesini açarlar? Dış dış kesini Onda hastalığı mı var? Ola işin de Mesela basit, mevzular pek yakışık ağlasa ama basit misal. Allah'ın o nefesinde de Allah'ın Allah bütün vasıfları o nefeste var. Madem o nefesi bize nefetti, onlar bize can verdi, ruh verdi, ruh onun nefasıdır, ruh onun nefesidir. O nefesi bize verdi Allah. Demek ki biz içinde de Allah vasıflarından vasıflar vardır. Ama aşağı biz oyduyuz. Ondan bir parçayız. Ee, meşru Yahya Kemal'in meşru şıkkı vardır. Deniz püsküsü bilirsiniz. Duysen de, tabiatta bir parçanın ilah olduğunu, bu eğer varlığınızı yapmak Ya Yahya ne evleniyedir. Tek yaşı Mehmet veledendir. Yahya Kemal evledir. Bu ne kadar? Olan da kullar. Ama tevhidin ifadesi olan cem, cem de topluluktur. Toplulukta ne bir tevhiddir? Tevhidin vahdet denilen yani vahdet, tevhid vahdet, alif etindeydi. De. Cem de kulluk kalmaz. Yani kulluk oradan kal kalkar. Niye? Çünkü içimde o var ya perkontanın ya o dibende ya içinde o zaman bu ayet değil. Ha bakın bu da e, kafir kayıp işin işte o bu kafir iş falan aynı aynı. Allah'ın içinde hissedebilmektir. Allah'ı duyabilmektir. O içindeki Allah nefesini hissedebilmektir. bu de şöyle. Bunun için sofiler yani bu ehli tarikat-ı kerim mensupları der ki farkı olmayanın kulluğu yoktur. Yani farkı kabul etmeyen insanın kulu yoktur. Niye yoktur? Sen kulsun, ibadet edeceksin. O, o, o Allah'tır, Allah'a ibadet edeceksin. Kul Allah'a ibadet eder. Burası, tamam mı? Şimdi için Eyvallah. İşin öbür taraftan. Cem'i de kabul etmenin. Cem fikrin kabul etmenin de. Marifet yoktur. Marifet, elmek vardır. Tasavvur'un son marifet ondan yoktur, yoktur yine geldi geçen haftaki dersi yüzüme tekrarlıyor. O yoktur. Demek ki vahdeti kabul etmiyende ilmi, ilfan marfe olmaz. İlim ilfan marfe ilim ilfan saydam olmaz. Aptol olmaz. Cem siz park uzandıktır. Yani sade farkal, sade Allah ayrı, kul ayrı diyenler evet tamam. namaz edin ama bu zinde kıtlık bunu kabul et. Saded aptıyız ne kahşnaması var ama hı, hı, hı. bir de işin görün var. Allah mümin işini hissetmek var. Ona bu zinde kıtlık tamam. Farksız dinde kendinde her şeyi görüp de Allah'a olan bu ardiyeleri yap yapınlar ya. yani kabul etmekte, dinsiz. Bir daha de alabilir miyim dedeci? Bir daha de alabilir miyim dedeci? Şimdi fark farkı kabul etme dinsiz. Çünkü Allah ibadet edersin. O o şey o mübdiyet abi, o mübdiyet kuluk kuluk asıplanmadan bunu Allah'ta kasıldı, o uluye, bunda bir itirazım var mı, o oh, Allah'a ben onu. Heh. Yok efendim benim şu bilgim var, şunun bana falan diye, ama Allah'ın emirlerini yerine getirmez, onu saymaz, bilmez, bu oh. kimisi, şükür, kimisi. Bunun tersi de, bunun tersi de, yani e, farkı yok da cem'i olmayan, Evet, evet, ben abdestimden alıyorum, namazık buluyorum. Ama bir de onu Allah'ın içinde hissedebilmek başlıyor. O, o de ki, o Allah'ın içini, o da cemdir. Yani Allah, Allah'ın içinde bir olma. Allah senin içinde olma. Bütün her şeyin Allah'a tatılmış olması. Her şeyin Allah'a bağlanmış olması. Bu da bu aynı şekilde bu anlamsızın içinde. Mühim olan cemle parkı bir arada yaşayabiliyor. Bu da insanın kendisi. Allah'ın parkı yaşayacağım, Allah'ın şehreti yaşayacağım, ibadetimi yapacağım. O benim Allah'ımdır, her şeyin sahibi Ben de onunla, O da benim içimdedir. Ben onun, on, ondan geldi. Bu, farkla ceni bir aradan yaşayabilmek, hissedebilmek insanın kendi, Birinden birini reddettin mi? Bireyi kafirliktir. Ee, farkı reddettin mi? O, Kafirlik, dinsizlik de kafirlikte, kabul de farkı kabul et de, cemi kabul etme, yani içinde Allah'ı kabul etme de, ben kurum sadece ben Allah, Allah Allah Allah'ını Allah, Allah, Allah bile, ben kulumu bilirim, o başka ben başkayım, bu, tamam din, dini bütün de ama, insan ikramı bilir, Allah içinde, hissetmeyen hayvanlar bile Allah'ı çizilmiyorlar. İyi bunu diyor. Hayvanlar da haydi diyor. Sen insanım. Allah kendini dünyada Bekir yapmış, Halife yapmış, Halifetullah yapmış insanı, kendini insanda görmüş. Günlüğünün, o zaman bundan da kabul etmesin, sındık sınır. Şafir dinine sındık sınır. mu? Cev makamına ulaşan Sofi. Bakın ne oldu Sofi? Yani, Hazreti sopayı sopasında bulunan insanlar, sopasında bulunan insanlardan gelen insanlar, Rühe. Cev makamına ulaşan Sofi, ondan tekrar fark makamına dönüp kulluğunu yapar. Halkı ancak Hakk'ın zuhuru, Allah'ın, Allah'ın esma-i hüsnası zuhur eder. Hangi esmada isen o o o esmanın dünyanın bir, bir zuhuru vardır. Herif katil, haşa Allah'ta katil, böyle bir şey ama Allah'ın bir kahrası vardır. O, o sıfat ondadır. O da Allah'ın durdur. Kimisi çok rahim, rahim dedi, acil insan merhamet ediyor, yardım seviyesi öyle. Tamam, bu ne gibi? Bu gibi? Mesela sanki kimisi şiir düşündü, müzik düşündü, resim düşündü. Bu da nasıl Bir tersimat, bir resim. Bir Onu da baladır. Onu nasıl pataldır? Hakın C makam, oluşum sifri oradan tekrar Fark makamına dönüp, şimdi İslama'ya geleceğim, dönüp halka ancak hakkın zuhur olması makamından vardır. Hak vardı ama bu da Allah'ın bir zuhurdu, bu da. Allah onu bir zuhur etmiştir, hakkı yaratmıştır. Hakkı da her varlıktan o varlığın istidadına göre zuhur eden, Kek ve mutlak varlık, Allah, eyvallah ama burada, şurada, aynı yolda olmakla beraber gene Allah hakkındaki fikirin başkadır. Kimimizi Allah tepemize kadar zuhur etmişti, kimimiz az kalmıştı. Bu da bizim karakterimize göredir. Bilir de Allah'ı derecelendirir, başka bir fark. Ama kendi içinde Allah'ın kendisini Allah tarafına yarattı beni ve ben, Allah'ın kendini olduğunu bil bunu deliklerle kavrayın. Halk hak ile hakkın ayrılığı ve kulun ayrıcalığıdır. Evet ben kulum o Allah evet. Fark olmazsa, cem olmaz. Şimdi, sur bir milden farklı ama bir araya gelmişiz. Bu fark olmazsa, herkes kendi birbirine gider. Bir toplanma da cem olmaz, cem de olmaz. Aylık olmazsa birleşme var mı olur mu? Başta Uzun bir yolculuk çıkıyoruz, bir